Ben e, çalışıyorum, iş yerinde e, cep telefonundan çalıştığım şirket, şirketin internetine bağlanıyorum. Evet. Acaba yani, Hırmanda Patron'un haberi yok, zaten Patron'la da bir muhasaklığımız yok. Acaba bu cahildir? Evet, yöneltelim Konuşma inşallah. Yöneltelim inşallah. Sıhhat diliyoruz efendim, hayırlı akşamlar, Allah'a emanet olun. Evet, evet Mustafa Hanımcığım. bu hususta genel ilkelere riayet edilirse, yani bir işçi... E, Çalıştığı yerde işverenin hakkına riayet edilmeli. Yani bir parantez içinde söyleyeyim. Hakikaten önemli. Biz e, işverenlerin devamlı mesela işçiler namaz kılıyorsa onlara e, bu imkanı tanımalarını söylüyoruz. İşçi hakkından bahsediyoruz ama işverenin de bir hakkı var. Bakın bizim fıkıh kitaplarımızda işçi bir insanın e, iş saatleri içerisinde nafile namaz kılmasının uygun olmayacağı yazılır. Evet. Neden? İşverenin de hakkı vardır. Mesela bir işçi eğer işvereninin rızası yoksa ve kendi işini etkileyecekse nafile oruç tutamaz. Yani bakın bu derecede daha önemli. İşçinin hakkı var, işverenin de hakkı var. Yani siz eğer işinizi etkileyecekse nafile oruç bile tutamazsınız. Eğer işinizden alıkoyacaksa sizi farzlarınızı kılacaksınız, nafilelerinizi kılmayacaksınız. Şimdi dolayısıyla bizim işimizi etkilemiyorsa, internetle uğraşmamız veya başka bir şeyle uğraşmamız, işimizi hakkıyla yapıyorsak, bir de internete girdiğimiz zaman kurum için, işveren için ayrı bir külfet getirmiyorsa, yani zaten sınırsız bir internet imkanı vardır. Siz internetinizi kullansanız da kullanmasanız da aynı miktarda bir külfet söz konusu olacaktır. Bu genelliklere riayet edildiği takdirde inşallah bir mesuliyet olmaz, kul hakkına girilmiş olmaz.